Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burun. Bu haftaki programımızı The Revenant diriliş filminin ana temasıyla açtık. Bir Ryuichi Sakamoto ve Alvanoto bestesiydi. Bu hafta gösterime girecek 8 film arasında muhtemelen en iddialısı, en azından Oscar'larda en iddialısı diriliş. Diriliş. Her zamanki gibi filmlerimize geçmeden önce size iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-mail adresi. cinefiller.gmail.com Bu haftaki program destekçilerimiz Aslı Gök Ahmetoğlu ve Ayşe Kara Mustafa'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta yine çok iddialı yapımlar var vizyona giren ee, bir kısmı özellikle Revenant Oscar'larda da çok iddialı Altın Küreler'de zaten e, Hayli'yle ödül aldı. Evet en iyi film drama dalında en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu drama dalında olmak üzere en önemli ödülleri topladı Altın Küreler'de Diriliş. Oscar'larda da 12 adaylıkla en yüksek adaylığa sahip film bu sene. Ee, yine film yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, e, görüntü yönetmenliği, e, işte kostüm, prodüksiyon tasarımı, e, çeşitli teknik dallar hepsi e, adaylıkta var. Kadın oyuncu yok çünkü zaten filmde kadın oyuncu yok. Evet, çünkü kadınlara yer olmayan bir dünyada geçiyor. Belki ilk ifade etmemiz gereken şey gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikaye. Çünkü burada hikayesi anlatılan çarşif ve avcı Hugh Glass gerçek biri. Amerika'da yaşamış. Gerçekten böyle son derece macera dolu hayatı olmuş olan bilim ama tabii buza pek çok kurmaca öyle de var ee, bir romandan uyarlama zaten ee, hayatı pek çok e, esere daha önce ilham vermiş Uglanın o dönemde bu şekilde benzer hayatlar sürmüş e, ve çok e, zorlu doğayla mücadeleler vermiş bir takım önemli figürler var Amerika'nın erken dönem tarihinde evet 1823 gibi geçiyor hikaye Ee, ve Yeşim'in de dediği gibi gerçek olaylardan yola çıkılıyor ama bir hayli değiştirilmiş. Filmin yönetmeni Alejandro Iñárritu geçen senede Oscarlardan en iyi yönetmen e, ödülüyle dönmüştü Birdman sayesinde. Başrollerde Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Donald Gleeson ve Will Poulter'ı görüyoruz. Ama bu yani tam bir DiCaprio gösterisi diyelim. Ee, iyi de bir performans var ama çok fiziksel bir performans. Öyle bir Ee, bilmiyorum daha minimal performanslar beni daha çok etkiliyor çok da şey yapmadan böyle bir işte günde beş saat yara makyajı sürülmesi gerekmeden e, yapılan e, performanslar burada öyle bir durum var çünkü yani e, çok zorlu koşullarda çekmişler filmin tanıtma esnasında bunu sürekli hatırlattılar işte Kanada'nın karlı bölgelerinde orada hava çok erken ısınınca bütün prodüksiyon Arjantin'e taşınmış yazın ortasında orada kar olacağı için gerçekten vahşi batı halini koruyan topraklar bulmaya çalışmışlar filmi çekmek için. İşte arada çiğ ciğer mi yemek istersiniz, buz sulara mı dalmasın isterseniz ne gerekiyorsa yapmış Leonardo DiCaprio. Bunun için de bu sene artık belki o Oscar'ını alacak gibi görünüyor ama bence mesela Wolf of Wall Street'teki performansı bundan daha etkileyiciydi. Evet. Tabii ki bu da iyi ama dediğim gibi burada fiziksel olarak çok daha zorluk gerektiren bir performans var. Şey olarak oyuncu kalitesi olarak bana hani daha iyi işleri de Vardy Caprio'nun gibi geldi. Ama tabii ki Oscar'larda başka şeylere bakıyoruz. Sırası geldi mi falan filan gibi şeyler de var. Film iki buçuk saat kadar... Açıkçası seyircileri bir hayli bölmüş durumda. Ben de çok sevenler tarafında değilim. E, i̇ki buçuk saat olması için hiçbir gerek olduğunu düşünmüyorum. E, görüntüler çok etkileyici. Emmanuel Lubezki yine e, Oscar'a aday alırsa üç sene üst üste almış olacak. E, ama... O da başlı başına bir rekor alabilir. Evet ama hani artık olur mu bilmiyorum da e, Lubezki'nin... Terence Malick'le de çalıştığını hatırlayalım. Oradan da beni bu filmde en rahatsız eden fazlasıyla bir Melek tarzına dönmeye başladı Iñárritu. Yani Malick'in kendisinin de giderek kendi filmlerinin daha kötü kopyalarını yaptığını düşünürsek bir tane yeter bence Malick ve Iñárritu'nun... Yani oraya yönelmesi sadece film tarzı olarak değil işte filmin içindeki hem görüntüler hem işte baş karakterin bir takım hatırladığı şeyler işte karısı öldürülmüş eskiden onun flashbacklerini görüyoruz geriye dönüşlerini görüyoruz arada kısa kısa. Hem onlar benziyor hem de İnyaritu'nun kendinden bahsedişi böyle bir hani yüce bir iş yapıyor filmin sinemanın ötesinde bir yerlerde konumlandırıyor neredeyse kendisini ya yani o konuda da bir tane malik yeter bence o açıdan bu filmle bir yani ben Ineritu... seven bir sinefil e, olarak bu filmde böyle biraz artık zorlamaya başladığını düşünüyorum e, yani kendisine fazla bir dahi neredeyse işte sinemanın Ee, ...ruhbanı falan gibi bir yere konumlandırmasıyla. Ama hani görmeye değer mi? Evet, bu tarz filmleri sevenler... ...Vahşi Batı, işte iyi görüntüler, iyi oyunculuk... ...tabii ki kötü bir film değil. Ama bence yılın en iyi filmi de değil. Öte yandan sinemanın ruhbanı demişler ...ya da ruhbanları demişken... ...belki benim e, çok daha sübjektif bir yerden, özel bir yerden... Ee, ...oraya e, gönlümde oturttuğum bir diğer ismin son filmi bu hafta vizyona giriyor. O da Paolo Valentino. Evet ki onun bir öyle bir görüntü. iddiası hiç yok. Hiç yok. Hiç öyle bir yerde durmuyor ama yaptığı filmler sinema dili, e, sinemanın kendisiyle kurduğu ilişki... ...sinema üzerine düşünme tarzı, yarattığı karakterlerle bence... E, aslında e, o biraz önce e, tarif ettiğim yere benim gönlümde çok daha fazla oturuyor. Evet. E, Sorrentino'nun yeni filmi e, Youth Gençlik İngilizce çektiği filmi. Bu hafta gösterimde e, ikimizin de çok beğendiği bir film olmuş Gençlik. E, tam da yani filmin adından ve posterinden zaten gençlik, yaşlanmak, hayat üzerine kafa yordu belli oluyor bunu da yaşlanmakta olan iki arkadaş üzerinden yapıyor onları canlandıranlarda Michael Caine ve Harvey Keitel onlara da Rachel Weisz, Paul Dano ve Jane Fonda eşlik ediyorlar çok çok sağlam bir kadros var ve hakikaten çok çok iyi oyunculuklar filmde ama bir yandan işte İsviçre'nin dağlarında çok E, ...elit bir spa'da... ...bu iki arkadaş tatillerini geçiriyorlar... E, ...biri çok tanınmış... ...bir İngiliz besteci ve... ...orkestra şefi kendine emekliye ayırmış... ...diğeri ise hala... E, ...çalışma peşinde bir... E, ...Amerikan Hollywood yönetmeni... E, ...böyle çok... ...birinci dünya problemleri... ...olabilecek, çok yaşlı... ...erkek bakışı olabilecek... ...bir yerden bence gayet... ...evrensel ve hayatta... Ne yapıyoruz, nedir yaşlanmak, nedir gençlikli olan ilişkimiz üzerine son derece hoş bir film çıkarmış Sorrentino. Orada bir parantez açmak istiyorum. İşte İsviçre Alplerinde bir spada tatil yapıyorlar diyoruz. Aslında bulundukları yer Davos. Ee, yani bu geçtiğimiz hafta içerisinde Dünya Ekonomik Forumu'nun ve dünyanın belki de en etkili isimlerinin pek çoğunun toplanıp dünyanın kaderi üzerine kapalı kapılar ardında pek çok görüşmeleri yaptıkları yer aynı zamanda. Ee, bu, bu filmin bu hafta vizyona girmesinin de o açıdan e, birazcık e, <gülüyor> enteresan da değil, bence denk gelme durumu da söz konusu. Hani şu anda Davos'ta bambaşka şeyler oluyor ama e, Sorrentino'nun filmindeki Davos ortamında, e, youth filminde, gençlik filminde aslında e, insan olmanın doğasına dair çok daha derinlemesine şeyler e, düşünmeye sevk ediyor izleyiciyi. E, bu arada bu ayki altyazıda Fırat Yücel'in hoş bir değerlendirmesi var e, film üzerine ama filmi görmeden okumamanızı. Ederiz. Zira e, filmin e, içerisindeki olaylara dair pek çok bilgi var. Ama hoş bir yazı olmuş. E, gençlik Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu Michael Caine e, ödüllerini aldı. Carla Vivare de seyirci ödülünü aldı. Oscarlarda da şarkısı en iyi şarkı dalında aday. E, mu, muazzam güzellik... La, Grande Belletta hep Türkçesini unutuyorum. Muhteşem güzellik. Bir önceki filmi Oscar'ı da almıştı. Çok beğenilmişti. Ondan sonra bu filmin hayal kırıklığı olduğunu düşünenler oldu. Bana hiç öyle gelmedi. O seviyede devam ediyor. Ve hala o bir Fellini'nin 2010'lara uyarlanmış hali olma hissiyatı da bence devam ediyor. Burada da benzer şekilde... ...hem göndermeler hem bence his olarak da o absürtlüğe kaçan e, duygusuyla... E, ...İtalya'da Fellini'nin varisi olarak çalışmaya devam ediyor bence Sorrentino. Bence bu filmde Fellini'ye daha da yaklaşmış diye düşünüyorum... Ee... Özellikle çok daha farklı karakterlerin zihin dünyaları ve onların bakış açılarından bize o evreni göstermeye ve birbirleriyle kurdukları ilişkiye, o izleme-izlenme, bakma-bakınma meselesi üzerinden kurduğu dünya bana çok daha fazla Fellini'yi hatırlattı bu şimdi. Evet gençlikten bir ile devam edelim filmde çok önemli de bir yeri var başından itibaren bölümlerini duyuyoruz ve e, hep bahsediliyor e, uzunca bir parça Simple Song Number no. 3 besteleyen David Lang Sumi Jo'nun sesinden dinliyoruz. Please. Simple Song Number no. 3'di dinlediğimiz e, bu haftanın yeni filmlerinden Youth Gençlik filminin Oscar adayı şarkısıydı. Bir David Lang bestesi, e, soprano sumi jo. keman e, solosunda da Victoria Moldova vardı. BBC Symphony seslendirdi. Filmde de çok önemli rolü olan bir parça bu. E, demin e, konuştuk gençlik filmini. Bu hafta e, diriliş gösterime girmiş olsa da sinefilin daha çok sevdiği film gençlik oldu. Evet e, dolu bir hafta bol komedili bir hafta onlarla devam edelim. Dirty Grandpa aslında gençlik meselesinden de Evet ediyoruz. tam tam onu diyecektim. <gülüyor> Dirty Grandpa çılgın ihtiyarla zaten bir nevi işte e, şeyin e, youth'un, gençliğin böyle bir farklı Yine benzer temalarda ama çok farklı bir yaklaşımı çıkıyor karşımıza. Filmin yönetmeni Dan Masur, kendisine kendisini Ali G dizilerinden ve daha sonra da Borat'tan biliyoruz. Filmin başrollerinde Robert De Niro, Zac Efren, Aubrey Plaza, Zoe Dutch ve Julian Huw yer alıyorlar. Bir büyük baba torun hikayesi bu da. E, Robert deniyor bir şeydir. bu tipse rollerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. E, hani ilerlemiş yaşına rağmen e, hala bir şekilde e, hayatı sunmaya çalışan ve bunu da işte seks, alkol ve tatlı hayat e, şeyi anlatıyor. E, Fantezileri üzerinden e, gerçekleştirmeye çalışan yaşı ilerlemiş e, karakterler. Ve bu sefer e, yoldan çıkarmaya çalıştığı kişi torunu aslında. Evlenmek üzere olan torunu. Evet, Zac Efron'un son dönemlerin e, sevilen isimlerinden e, Jason adında bir avukatı canlandırıyor. Düğün hazırlığının son safalarında artık evlenmek üzere. E, fakat o sırada babanesi. Ölüyor ve e, cenazeden sonra büyük babasını alıp düğüne Florida'ya götürecek. Fakat aynı zamanda Florida'da işte bu Amerikan üniversitelerinin bahardaki bir haftalık tatiline denk geliyorlar. O haftada da Florida üniversite öğrencileri ve onların partileriyle dolup taşıyor. Bizim bu büyük baba da hiç öyle doğrudan düğüne gitmeye niyeti yok. Arada madem parti var o partilerde durması ve işte partilere katılması gerektiğine inanıyor. Ee, torununu da peşinde kovalayarak, peşinden e, sürükleyerek değil. Evet, e, bir taraftan hani torunun da hayatı ile ilgili verdiği kararları yeniden gözden geçirilmesine e, yol açmak istiyor. E, yani aslında biri bir pek üzerine çıkmaya komediler bunlar bir süredir Robin Deniel'in de da rol aldığı. E, kendisini inşallah yakın zamanda Daha iyi işlerde ee, görmek istiyoruz. Bu biraz vafatlık sularında yüzen komedilerin ötesinde. Bu hafta Bir de daha da kötü polisiyelerde oynuyor. O yüzden en azından komediler onlardan daha iyi diyelim. Ee, yani bu artık şaka haline bile geldi Hollywood'da da. Ee, hani belli bir yaşın üstündeki oyuncuların hayatlarını kazanmak için... ...özellikle de Niron'un oynadığı roller... E, hayranları için bir hayli hayal kırıklığı yaratıyor son eh bir 15-20 yıldır. Maalesef. Evet bir Dede filmi daha var biraz farklı olmakla beraber. O da bir komedi. O da Dedemin Fişi. Yerli yapımlardan bu hafta. E, bu bir BKM filmi e, filmi e, BKM zaten her sene belli bir sayıda komedi çıkarıyor. Bu da onlardan biri. E, Meltem Bozoflu yönetmiş. Başrollerde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğru Tüky ve Ali Sunal yer alıyorlar. Aslında kısaca televizyondaki Güldür Güldür programının ekibi, e, oyuncu kadrosu. Ama tabii en ilgi çekici tarafı senaryonun Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkmış olması. Dedemin peşinde. E, tam bir ekran filmi o açıdan. E, Malatya'da bir aile hikayesi. Malatya'da çirci ailesinin hikayesi. E, artık hasta yatağında, makineye bağlı birisi. E, Son günlerini yaşayan bir dedeleri var. Salih Çiftçi. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Ama bir türlü ölmek bilmiyor dede. Ama öbür taraftan da bir miras söz konusu. İşte beş tane çocuğu var. O çocuklar bir araya geliyorlar. O mirası nasıl paylaşacaklar? Bir tarafta bir dükkan, bir tarafta bir ev. Ee, hani o miras etrafında dönen şeyler varken. Öbür taraftan da Hiç bilmedikleri bir e, şeyi daha çıkıyor. Yani menkuru daha çıkıyor dedenin ortaya. E, bilinmedik bir takım defterler açılıyor bir taraftan. Ailenin kendi arasındaki e, bütün bu çatışmaları. Dedenin fişi meselesi. Dedenin fişini tutacaklar mı, çekecekler mi? Dedenin fişini çekmemek aileye ne kadar amal oluyor? E, hesapları arasında e, süren bir komedin. E, dedenin fişi bu hafta itibariyle videoda. Evet yerli yapımlardaki diğer komedi Şefkat Dar 2 bizde sakat çok Bülent İşbilen yönetmiş Özgür Can Çevik Başak Parlak Mustafa Bilgin Asla İnandık Cezme Baskın başrollerde ee, bir Ankara komedisi bu da Şefkat düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara'ya gidiyor. Hemen evi satıp dönecek hesapta ama tabii ki böyle hikayelerde işler sarpa saracak zira, zira e, sarper adlı bir adam düşüveriyor arabasının önüne e, dayak yemiş bir halde e, şefkat da ona destek olmak üzere planlarını değiştiriyor işler gelişiyor. Evet bunlar bu haftanın e, daha geniş gösterime giren e, komedi filmleri. Bir de daha kısıtlı bir vizyon şansı bulan bir yapım var. Murat Eroğlu'nun yönettiği Şafak'la dönenler. Başrollerinde Mehmet Ünal, Kadir Selçuk, Gürkan Korkmaz ve Emre Kentmenoğlu yer alıyorlar. Burada da e, Erdi Adlı bir karakter ve oğlu Merdan'ın bir gecelik hikayesi anlatılıyor. E, Seyar satıcılık yapan bir baba ve oğul... E, İşte el arabaları ile büyük dükkanlardan yeşillik alarak sokaklarda satmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan belediye zabıtalarının baskısı, arabaların el koymaları, bir taraftan hayatta kalma çabaları ve sokaklarda hayatını sürdürmeye çalışan pek çok farklı karakterli kesişen yollarını bir gece boyunca süren hikayeleri üzerinden izliyoruz Şafak'la dönenlerdi. Evet, Murat Eroğlu'nun ilk uzun metraj yönetmenliği e, bisiklet hırsızlarına da Bir hayli açık göndermelerle dolu bir film. Yerli yapımlarda bir de daha küçük dinleyicilerimize yönelik bir e, animasyon ve gerçek karakterlerin bir araya geldiği e, Köstebek Giller 2 Gölgenin Tılsımı var. Bu bir dizi olarak başlayıp sonra geçen sene e, Beyaz Perde'ye aktarılmıştı. Yönetmen Kudret Sabancı başrollerde Janset İnci Türkay, Ali Nuri Türkoğlu ve Asena Keskinci'yi görüyoruz. Evet televizyonda dizisi devam eden e, bir yapım bu. Dolayısıyla hani oradan değiştirdiği bir izleyici kitlesi e, var zaten çocuklardan oluşan. E, zaten bir devam filmi. Bu sefer köstebekkiller e, bir e, tılsımlı bir giysinin peşine düşüyorlar. E, kostümün peşinde e, ailenin çocukları ile e, onların dost oldukları köstebek ailesinin atıldığı yeni bir macerayı izliyoruz ikide. Evet son olarak da bir animasyonumuz daha var bu sefer tamamı animasyon Norm of the North Karlar Kralı Norm yönetmen Trevor Wall orijinal seslendirmede Rob Schneider, Billy Nye, Heather Graham gibi isimler var yerli versiyonda Türkçe versiyonda kimlerin seslendirdiğini e, daha şirket duyurmadığı için bildiremiyoruz Kuzey Kutbunda yaşayan Norm'un hikayesi bu kutup ayısı kendisi. Fakat yaşadıkları bölgeye bir inşaat projesi geldiğini öğrendikleri zaman iş başa düşüyor ve Norm kalkıp New York'a gidiyor bu inşaat projesini iptal ettirebilmek için. Yani soğuk kuzeylerden bir beton ormanına dalıyor kendisi. Çevre konusunda da bir hayli söyleyecek sözü olan bir animasyon. Evet özellikle çevreci mesajıyla dikkat çekmekle beraber aslında senenin e, en vasat e, animasyon yapımlarından birini olduğunu da söylememiz gerekiyor. Özellikle Pixar e, şeyi, o kadar yükseltiyor ki e, her geçen sene Inside Out gibi e, filmlerle. E, Karlar Kralı Norm hakikaten e, vasat ormanı tesini geçemiyor Oldukça da eleştirildi hani pek çok açıdan. Hem senaryosunun e, vasatlığı açısından. E, ama işte e, semestre tatiline girmiş çocuklar için bu hafta itibariyle vizyonda iki yeni film var. Evet bu haftaki yeni filmlerimiz böyle. Şimdi e, Dirty Grandpa'da kullanılan bir parçayla e, devam edeceğiz. Jim Cross'dan Time in a Bottle.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 Prost'tan dinledik Time in a Bottle bu haftanın yeni filmlerinden Dirty Grandpa'dan e, geldi. E, haftanın yeni filmlerine demin Yeşim tanıttık. Programın geri kalanında Yeşim aramızda olmayacak. E, çeşitli haberlerimiz var. Çeşitli festival haberleri, Oscar'ların tartışılan e, durumları, protestoları ile devam edeceğiz. Beşinci Pembe Hayat Queer Fest Ankara'da başladı. Ee, geçtiğimiz hafta boyunca Bugün İstanbul'a geliyor artık ee, Üç gün boyunca Bugün yarın ve pazar günü İstanbul'da e, gerçekleşecek Ankara'da 14 Ocak'ta Başlamıştı Quirfest'in İstanbul gösterimleri ve söyleşileri Fransız Kültür Merkezi ile Paramüzesi ve e, Göte Enstitüsü'nde Gerçekleşecek Fransız Kültür Merkezi'ndeki gösterimler e, Bilet mekanından 10 liraya temin edilebiliyor Ee, gösterim öncesi online kayıt da isteniyor. Queerfest'in sayfasından. Ee, Pera ve götedeki e, gösterimler ve etkinlikler ise ücretsiz gerçekleşecek. Queerfest, e, Chantal Akerman'ın anısına Akerman'ı geçen sene kaybetmiştik. Belçikalı yönetmen. E, yönetmenim Ben Sen O. Je il El filmini gösterecek. 1975 yapımı filmi. E, ...ilk uzun metrajlı filmi Şantara Kerman'ın. Yönetmen aktivist Tom Cailin'in filmi Swoon e, ana konuk olarak geliyor. Kalin ve Swoon. Swoon'da 1992 yılından ve Queer Sinema'nın e, mihenk taşlarından biri kabul ediliyor. Yarın bir söyleşi gerçekleştirilecek gösterimden sonra Fransız Kültür Merkezi'nde... Bunun dışında klasiklerden iki yapım daha var. Biri 1919'dan gelen Anders Alstian'dan diğerlerinden farklı ve 1989'dan Coming Out e, filmi. Bu da Doğu Almanya'dan. E, özellikle queer sinemanın tarihine bakmak için e, ilginç filmler bunlar e, ve ikisi de Almanya'dan e, Göte Enstitüsü'nde gösterilecek festivallerden çeşitli filmler Gökkuşağının altında bölümünde gösterilecekler e, Berlinale'de Premierini yapan kıyı e, Beyhramar e, Litvanya'nın e, bu seneki Oscar Ada adayı aday adayı seengaiye'nin yazı filmi e, bir Meksika yapımı yalnız yıldızlar e, Catherine Stewart'ın Güney Afrika'dan bir e, ...Güney Afrika'nın ilk bağımsız gay filmi olarak tanımlanan Sen Bakmazken, While You Weren't Looking... E, ...bunun dışında 40 Gardenyalar, Sonsuz Aşk, Mavi Saati gibi çeşitli festivallerde gösterilmiş filmler... Queerfest kapsamında bu hafta sonu İstanbul'dalar. E, ayrıca Mavi Saati filminin e, bugünkü gösteriminden önce kısa bir sunuş da var... Programı Queer Fest'in ana sayfasından Pembe Hayat diye e, aradığınız zaman çıkıyor. Google'dan bulmak mümkün. E, bu filmleri çok sık göremediğimiz için festival dışında bu çok iyi bir fırsat. Belgeseller bölümünde hemen e, hatırlatalım. E, Pulitzer ödüllü şair Elizabeth Bishop'un hayatını anlatan Welcome to this house, bu eve hoş geldiniz. Ee, Yannick Splitsburne'ın filmi Uygunsuzlar, Mesfits, Vietnam'dan Madame Fung'un Son Yolculuğu, 1950'lerin Hollywood Yıldızları'ndan Tab Hunter'ın e, gay kimliğiyle stüdyo sisteminde var olma çabasını anlatan gizli dosya Tab Hunter, Tab Hunter Confidential gösterecek belgesellerden. BFI'ın özel bir kısa seçkisi var. Britanya Film Enstitüsü'nün... E, Onu da görmek mümkün Queerfest kapsamında ee, yani bu üç gün boyunca bol bol gösterim e, gerçekleşecek e, Şey bir de e, anma olacağını da hatırlatalım Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatlarını kaybeden Boysan Yakar ve Zeliş Deniz'in anısına onların e, ürettikleri Beyaz Atlı Prens Boşuna Gelme ve Yürüyoruz adlı belgeseller festivalin son gününde Göte Enstitüsü'nde gösterilecek pembehayatqueerfest.org e, adresi de e, festivalin web sitesi bir de önümüzdeki haftalarda İstanbul Modern'de özel bir gösterim gerçekleştirilecek onu da e, şimdiden duyuralım 4-14 Şubat arasında yönetmenlerle buluşma 3 Zeki Demirkubuz e, İstanbul Modern farklı yönetmenleri konuk ediyor bu sefer sıra e, Demirkubuz'da 10 filmi gösterilecek 4-14 Şubat tarihleri arasında. 4 Şubat Perşembe günü de yazar Tarık Tufan ve Zeki Kubus'un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda biz bunları yine hatırlatıyor olacağız size. Şimdi QueerFest'te gösterilecek olan filmlerden, Güney Afrika'dan While You Weren't Looking'den bir parçayla devam ediyoruz. Um featuring Kyla Phil parça Living Dangerously. The way we live is not the way I learned. The way we live is not the way, it's not the way, it's not the way to live. It's not the way, it's not the way. around my house like an ocean, guns pointing to my face, I got emotion, yeah they try to shove me down like it was okay, if you didn't have that gun I'd have something to say, I'd make your face touch the ground and I would make it pay, for invading all my space and my privacy, I know the way we live is not the way. Invasion. Is it because of my black or my white persuasion? Stereotypical insinuations lead us to this discourse. I make my official report to fall on dead ears, fall from wasted dead years. Stop being so angry, man. Look at the bigger picture, interlinking plans, man. Living dangerously, be aware of Mother Earth. Stop the attack of the feminine, it's time to rebirth. Shut, shut, shut of adrenaline, it's time to rework. Something tells me there's an inner burning fire One that we can't only say to this is higher Give it all, you gotta try and make it higher He deserves a listen from a cold wire I know the way we live is not the way I know, I know the way we live Evet dinlediğimiz Living Dangerously adlı parça While You Weren't Looking adlı Güney Afrika filminden geliyor. Geldi. E, Queer Fest'te gösterecek filmlerdendi. Umlayla'dan dinledik. Kayla Phil'de e, yer alıyordu parçada. Geçtiğimiz hafta Dünya'nın sinemasında e, en çok konuşulan konulardan biri Oscar adaylıklarındaki renk azlığı oldu. İki sene üst üste Oscar'larda E, oyunculuk dallarında dört ana dalda en iyi erkek oyuncu en iyi kadın oyuncu en iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu dallarında hiç e, beyaz olmayan aday yok e, Tabii ki Oscar'ların ilk senelerinde de böyle bir e, manzara görüyoruz ama bu son yıllarda özellikle de aslında bir hayli iddialı filmler ve iddialı performanslar varken iki sene üst üste hiçbir bir e, Beyaz olmayan oyuncunun aday gösterilmemiş olması bir hayli gürültü kopardı Hollywood'da ve Amerika'da genel olarak. Zaten ırk ilişkilerinin de gergin olduğu bir ülke olduğunu biliyoruz. Son birkaç sene özellikle polis cinayetlerine de göz önüne alırsak Amerika'daki. Bunun üzerine de çeşitli boykot çağrıları. ...başladı, en azından kendilerinin katılmayacağını ilan edenler oldu. Ee, Amerika'daki e, siyah oyuncu ve yönetmenler arasında Will Smith gibi, Spike Lee gibi. Ee, Will Smith aynı zamanda Concussion filmindeki rolüyle... ...aslında aday olabilecek isimlerden biri olarak konuşuluyordu. Benzer şekilde Beasts of No Nation'da Idris Elba'nın e, performansı çok konuşulmuştu. Sene içinde başka ödüllerde adaylıkları vardı... ...Creed'de... E, ...Sylvester Stallone... ...en iyi yardımcı erkek oyunculuğunda aday oldu... ...ancak filmdeki diğer oyuncular... ...Michael B. Jordan ve Tessa Thompson... ...tamamen göz ardı edildi... E, ...şu anda sinemalarımızdaki... ...The Hateful Eight'teki ...Samuel Jackson'ın performansı aynı şekilde... ...ve Sicario'daki... ...Benicio Del Toro performansı da... ...görmezden gelinmiş gibi... ...görünüyor... E, ...bunun üzerine... Bir dediğim gibi tartışmalar da e, gelişti. Akademinin kimlerden oluştuğu ki e, tam olarak üyelerin listesi açıklanmasa bile yüzde doksanın üstünde beyaz olduğu ve yüzde seksene yakın erkek olduğu e, biliniyor akademinin. Bu da haliyle e, bu adaylıkları biraz e, niye böyle olduğunu e, gösteren bir şey. ...bununla beraber ne yapılabilir konuşulmaya başlandı... ...nasıl daha çok sesli bir hale getirilebilir ödüller... ...sonuçta Amerika'da beyaz nüfus aslında eskisine göre bir hali daha... ...hala çoğunlukta olsa bile eskisi kadar %90 çoğunluğunda değil... ...bunun bir şekilde sinemada ve ödüllerde yansıması ihtiyacından bahsediliyor... Ee, ödüllerde de yapılabilecek olan mesela e, üyelerin artırılması, üyelerin e, azınlıkları kapsayacak şekilde artırılması ya da e, belli bir süredir oy kullanmayan üyelerin belki elenmesi. E, oyunculuklarda aday sayısının artırılması e, filmlerde nasıl geçtiğimiz senelerde 5 adaydan 10 adaya sonra da 5 ila 10 aday e, sayısına ulaşıldıysa bu gibi farklı formüller konuşuluyor şu anda ee, önümüzdeki haftalarda bir e, yönetim kurulu toplantısı olacağı e, açıklandı 26 Ocak'ta 51 üyesi e, yönetim kurulunun bir araya gelecekmiş e, ve e, konuşulacak önemli konulardan birinin bu olacağı söyleniyor çünkü e, akademinin Ülkede ve dünyada e, saygı duyulurluğunu bir hayli kaybetmesi söz konusu burada. E, demin dediğim yüzdelere daha detaylı bir sayı verecek olursak Amerika'nın yüzde %36 36.3'ü beyaz değil. Oscar'larda oyunculuk adaylarına bakarsak böyle bir şey yok. Yüzde sıfırda kalıyor azınlıklar. Evet e, bir parça... Daha çalalım bunun şerefine Will Smith dediğim gibi e, törene katılmayacağını açıkladı biz onun e, şöyle bir 10-15 sene geriden bir parçasını dinleyelim başrolünde de oynadığı Wild Wild West için yaptığı aynı isimli şarkıyı dinliyoruz. Gunning this, brother running this, Buffalo those soldier, look it's like I told ya, any damsel that this distress, be out of that dress when she meet Jim West, roughneck, so go check the law on the by. watch your step with flex and get a hole in your side, swallow your pride, don't let your lip react, you don't wanna see my hand where my hip be at, with Artemis from the start of this, running the game, James West, taming the West, so remember the name, now who you gonna call, Not the GB. now who you gonna call, If you ever riff with people, wanna of bus, break out before you get bum rushed rush When I roll and do the, the, the wild, wild west. When I stroll and do the, the, the wild, wild west. When I bounce and do the haw wow go a time in the West. Madman lost his damn mind in the West. Love less, getting up and down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. All your in, kinda poison, it kind of poison behind my back. All that riffing you did, front and center. Now where you look back, kid? Who that is? a I mean, brother, bow for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Lovelace is a madman, But I don't fit that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you walking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest. Loveless, can't stand the heat to get out the wild, wild. Ooh, street, wild, wild west. Dude, When I roll into the hole, when I ball, into with the ball, when I bounce into wild, the wild, Wild Wild West'i dinlediğimiz parça Will Smith seslendirdi. Drew Hill ve eşliğinde aynı isimli filmden gelmişti. E, çalma nedenimiz bu seneki Oscar'lara Will Smith'in katılmayacağını e, bildirmesi üzerineydi. İki sene üst üste Oscar'larda oyunculuk dallarında beyaz olmayan hiçbir aday yok. Bu parçanın bir özelliği daha var. E, Oscar'lar demişken bir de biliyorsunuz altın Ahududular var. Oscar'lardan bir gün önce veriliyor. O da yılın en kötü filmlerine veriliyor. Senesinde Wild Wild West en kötü şarkı olarak adaydı. Geçtiğimiz hafta Oscar'lardan hemen önce yine Altın Ahududu adayları da açıklandı. Biz Oscar'lara daha geniş bir yer ayırdık. Ahududulara hiç girmedik. Bugün o adaylıkları da paylaşalım sizlerle istiyoruz. Yılın en kötü filmi dalında... Beş aday var Fantastic Four, Fifty Shades of Grey, Green'in 50 tonu, Jupiter Ascending, Paul Blart, Mall Cup 2 ve Pixels. Ee, hakikaten eleştirileri de bir hayli kötü filmler. Her ne kadar özellikle e, Green'in 50 tonunun gişe hasılatı gayet başarılı olsa da e, yılın hakikaten en kötü filmleri dalında iddialı filmler bunlar. En kötü oyuncularda erkeklerde Johnny Depp, Mordecai ile... Ee, ...Jamie Dornan, Green'in 50 tonu ile... ...Kevin James, Paul Blart ile... ...Adam Sandler, The Cobbler ve Pixels ile... ...Ve Channing Tatum, Jupiter Ascending ile... Ee, ...Kadın oyuncudaysa Catherine Heigl, Home Sweet Hell... ...ki bizde gösterme girmedi... ...Dakota Johnson, Green'in 50 tonu... ...Mila Kunis, Jupiter Ascending... ...Jennifer Lopez, The Boy Next Door ve Gwyneth Paltrow, Mordecai ile... Ee, yeni bir kategori var son senelerde onu da hemen söyleyelim Razzie Redeemer Award ee, telafi etme ödülü diyelim Bu zamanında çok e, Ahududu adaylığı alıp çok kötü filmlerde oynamış ya da kötü kabul edilen filmler yapmış kişilerin daha sonradan daha iyi şeyler yapıp kendilerini ...affettirdikleri e, durumlarda... ...verilen bir ödül. Onun adayları da... ...Elizabeth Banks... ...Night Shyamalan, Will Smith... ...Ve Sylvester Stallone... ...ve evet Will Smith yine karşımıza... ...çıkıyor. Evet bu haftaki programın da sonuna geldik. Bu hafta tanıttığımız filmlerden... E, ...Yeşim'in de benim de... E, ...çok beğendiğimiz... ...Youth'dan, gençlikten bir parçayla... ...veda edeceğiz size. Filmin açılış parçası The Retro Set'ten ...gelecek... You Got The Love, bu haftanın destekczileri Aslı, Aslı Gökahmetoğlu ve Ayşe Mustafa'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.